Oyatmak şirki Kur'an'da var mı yok mu? Yok. Oyatmanın oy şirk olduğuna dair Kur'an'da hiçbir ayet yok. Bulamaz. Hangi fiilin şirk olduğuna dair Kur'an'ı Kerim'de bir tane delil bulamazsınız. Yoktur yani. Kur'an'ı Kerim'de şirk Allah'tan gayrısına ibadet olarak isimlendirilir. Allah'tan gayrısına ibadet olarak telakki edilen... Bütün fiiller şirk kavramındadır. Şirk bazen kediye ibadet olarak çıkar. Bazen taşa ibadet olarak çıkar. Bazen gök cisimlerine ibadet olarak çıkar. Bazen din adamlarına bazen de parlamenterlere ibadet olarak ortaya çıkar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi Arkadaşlar hızlı bir şekilde itikat serisi yapacağız. Güncel itikat serisi yapacağız. Bu seriyi yaparken daha önce yapmış olduğumuz bazı dersleri de bu araya sıkıştıracağız inşallah. Yani yapmayacağız. Onları serinin içerisine dahil edeceğiz. İşte toplumların ahkamı gibi muhakeme meselesi gibi. Çünkü Ramazan'da o kadar çok soru geldi ki yani tevhid ehlinin kafası zihni devamlı bulanabiliyor. Yani o kadar dışarıdan ve kendi iç, içimizden o kadar dışarıdan baskı var ki yani bakıyorsun bir beldeye gidiyorsun tevhid ehli kardeşlerle konuşuyorsun gayet iyi akide gayet sağlam oturmuş falan. Bir müddet sonra sorular gelmiyor başlıyor. Sen sorulardan gelen sorulardan anlıyorsun ki bazı şeyler bulanmaya başlamış. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bir itikat güncel itikat silsilesi yapacağız hızlı bir şekilde. Her Pazartesi günü saat 18'de yayınlanacak Allah'ın izniyle saatlerinizi kurun bildirimlerinizi açın. 18 olduğunda Pazartesi günü saat 18 olduğunda itikat dersi yayınlanacak. Defterinizi alın kaleminizi alın. Ramazan'da yapmış olduğumuz Dersler gibi bunları alın güzelce özetleyin güzelce çıkartın bunların yazıları da arkadaşlar yazılı belgelerde dersin altında yer alacak inşallah Murat Gezenler isminde farklı bir site yapıyoruz orada yazılarımızın yer alacağı belki bir hafta 10 güne kadar 15 güne kadar bilemiyorum teknik ekip çalışıyor yazılarımız tamamen orada da yayınlanacak ancak bu dersin yazıları pdf formatında şeyin altında bu yorum açıklamanın altında Olacak inşallah bu dersin yazısını oradan bulabilirsiniz. Ama yazısını oradan bulmanız bir şey ifade etmez. Siz mutlaka bir defter alın. iki renkli kalem alın. Birinci ders işte bu dersimizin ismi güncel itikada giriş. İtikat nedir? Neyi göreceğiz? Yazacaksınız bir. İtikat nedir? İtikadın kelime manası nedir? İşte itikadın lukavi manası nedir? İtikat kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? O geçen ayetlerin ezberlenmesi böyle güzelce deftere özet tutacaksınız. Bir de dersin notu olup da o notu okuduğunuz zaman bir de dinlediğiniz zaman Allah'ın izniyle güzelce oturur. Ne göreceğiz? Biraz usul çalışması yapacağız arkadaşlar. Güncel itikada dair usul çalışması yapacağız. Çünkü usul olmadığı zaman ben daha önce söylemiştim. Yani bizim Müslümanlar itikadı biliyorlar. Yani güncel itikadi meseleleri biliyorlar, doğruya isabet ettirmişler ama yanlış yoldan giderek doğruya isabet etmişler. Adam yanlış yoldan gitmiş ararken evi bulmuş. O adamı al oradan tekrar başka bir yere koy evi tekrar bulamayacak. Bundan dolayı birkaç tane şüphe, birkaç tane farklı görüş, birkaç tane... İfade geldiği zaman milletin kafası ne yapmaya başlıyor? Karışmaya başlıyor. İşte Ramazan'ın hemen başlarında yine tekfir dinin aslı mıdır? Vacibi midir? Tartışmalar başladı. İnsanların kafası yine zihni karışmaya başladı. Bir baktım. Yani bir arkadaşıma sordum. Ben bu arkadaşla 2010 yılında cezaevinde yatmıştım. 2010 yılında cezaevinde yatmıştım. Öncesinden tanıyorum. Yani demek ki 2008'den falan tanıyorum. Şimdi 2022'deyiz. 14 yıldır tanıdığım arkadaş. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki tekfir ahkamı hakkında konuşuyor. Şu söylediğin cümleleri ne zaman söylemeye başladın dedim. Şaşırdı durdu. 4-5 aydır söylüyor. 14 yıldır tanıdığım, 14 yıldır tanıştığım, 14 yıldır kendisini bildiğim adam. Son 4-5 ayda. Böyle çok ilginç de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları tekfir etti mi? Bak sahabeler münafıklar hakkında ikiye ayrıldı demek ki tekfir etmek o kadar önemli değil. Yok işte e, Hanifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Hanifler kimseyi tekfir ediyor muydu gibi. Böyle e, hiçbir ilmi altyapısı olmayan sözler sarf etmeye başladı. Ne zamandan beri dedikleri doğru veya yanlış önemli değil. Ne zamandan beri bunu sarf etmeye başlıyor? Son 3-5 aydır. Ha, demek ki sağlam bir temele sağlam bir usule oturmayınca itikadi meseleler sağlam bir zemine oturmayınca e, bir müddet sonra sapma bir müddet sonra yoldan çıkmalar başlayabiliyor. İşte birinci mesele buydu. Ramazan'da en çok bana soru gelen ve en çok bana reddiye gelen konulardan. Diğeri ise yine aynı. Muhakeme bir türlü bitmedi. Yani niye bitmediğini bilmiyorum. Yani bir taraf niye burada diretiyor onu da anlamış değilim. Müslümanların böyle bir problemi yok. Bana günde 10 tane, 15 tane soru geliyor. Yani kadın kocasından ayrılıyor. Ee, kocası müşrik mahkemeye veriyor. Gitmiyor. Gitmiyor müşrik olduğu için mahkemeye bile gitmiyor. Yani Müslümanlar muhakeme konusunda öyle hassaslar ki yani mahkemenin kapsının önden geçmek bile istemezken yok işte dar harpte e, çift muhakemenin olmadığı yerde muhakemeye gitmek küfürdür değildir tartışmasını hala böyle deliller getirmek. Mesela bana Ramazan ayında yani sayfalarca reddiye sayfalarca soru geldi. Emin olun bir kitap tutar ama belli yani hepsi aynı kaynaktan çıkmış farklı farklı cümlelerle işte ee, Nisa suresinin 60. ayeti zanni midir, kat'i midir, sebeb-i ayeti tahsis eder mi etmez mi? İşte e, tavuktan muhakeme olmak şirktir ama Nisa suresinin 60. ayeti umum ifadeyi tahsis etmiştir. Belli zamanlarda şirk değildir. Böyle hiçbir ilmi altyapısı olmayan yani kelimenin tam anlamıyla çöp diyebileceğiniz itirazlar, reddiyeler. E, Müslümanlar ister istemez bunu soruyor. Hocam işte bu böyle mi filan diye. Emin olun. Yani ben bilgisayarımda bir klasör oluşturmuşum. Muhakeme ile ilgili gelen yazılar, reddiyeler veya sorular böyle onlarca şey olmuş, klas şey olmuş. Word belgesi olmuş. O kadar çok Word belgesi okuyorsun böyle hiçbir tutarlılığı olmayan ama gündem olan meseleler. Bunların hepsine değinme adına tek tek tek tek hani ayrı ayrı bunlara değinmek adına ben bir itkasi listesi oluşturayım. Burada şunu yapmayacağız arkadaşlar. O yatmak şirktir. Uzun uzun delillerini anlatmayacağım. Tavuk'ta hakim olmak şirktir. Uzun uzun delillerini anlatmayacağım. Yapacağım şu. Temel asılları, temel usulleri vereceğim. Ve bu usuller üzerinden meseleye bakış açısı nasıl olacak? Mesela o yatmak şirktir diyeceğiz. Burada biz temel usulü vereceğiz. Şirkin Kur'an-ı Kerim'de delil olmaz. Hangi fiilin şirk olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bir tane delil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 O yatmanın şirk olduğuna dair Kur'an'da hiçbir ayet yok. Bulamazsınız. Bunun dışında başka başka konularda da şirk ile ilgili ayet yok. Peki ne bulabilirsiniz? Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin. Allah'tan gayrısına ibadet içerikli bütün davranışlar şirktir. Yani bu usulü vereceğiz. O yatma meselesini taakuta muhakeme meselesini bu usul etrafında böyle pratik olarak anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi yani güncel itikadi meseleleri uzun, uzun uzun uzun uzun anlatmayacağım. Bir usul Vermeye çalışacağım bir usul Öğretmeye çalışacağım ve Ortaya koyduğum usulle ya da daha Daha doğrusu öğretmeye çalışacağım demeyim de Kendi usulümü anlatacağım sizlere Bunu paylaşacağım isteyen paylaşır Benimle isteyen paylaşmaz isteyen kabul eder isteyen kabul etmez ama ben itikat güncel itikadi meselelerde Kendi usulümü ortaya koyacağım Ve e, Güncel itikadi meseleleri buna göre Ele alacağız ve bu arada işte tekfir Hikamıyla ilgili efendime Söyleyeyim Tavuk'ta muhakeme ile ilgili özellikle bizim çevrelerde veya bizdenmiş gibi görünen çevrelerde tartışılan meselelerde itirazlara da cevap vereceğiz. Bu öngür işten sonra arkadaşlar itikat nedir? Güncel itikat nedir? Bugün bunun üzerine duracağız. İtikat kelimesi akt kökünden gelir arkadaşlar. İftial babından itikat. İftial babından mastardır. İtikat mastardır. Bir işi sımsıkı yapmak, sımsıkı bağlamak, sımsıkı inşa etmek, yerli yerince yapmak, düzenli yapmak. E, yaptığı zaman hiç boşluk bırakmamak. Dört başı mamur yapmak. Türkçe'ye böyle tercüme edebiliriz. Bu manaya gelir. Mesela akdül habil, e, ipi sımsıkı bağlamaktır. İşte e, akdül Bina. Binanın temellerini sımsıkı kurmak demektir. Dilimizde mesela nikah akdi, İki kişi evlenir. Sağlam bir şekilde bu nikah sağlam bir zemin üzerine oturulmuştur. Mesela alışveriş akti. İki kişi ticaret yapar. Bu ticaret sağlam bir zemin üzerine sıkı. Güçlü bir zemin üzerine oturduğu zaman buna ne denir? Nikah akdi veya ticaret akdi denir. Mesela Bak aynı ip, düğüm demektir. Yani ipi siz sımsıkı bağladığınız zaman çözülmeyecek, çözülmeyen şeydir. Öyle sağlam yapılmıştır ki akt öyle sağlam bir şeye delalet eder ki çözülmesi kesinlikle ne değildir? mümkün değildir. İşte bu manalara gelir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Maide Suresinin kaçıncı ayeti? Olmaz işte. 89. ayeti e, niyet ve kasıt olmaksızın ağız alışkanlığı yaptığınız lav yeminlerinizden ötürü sorumlu değilsiniz. Fakat bima akkattüm diyor. Fii eymanikum. Yeminlerinizde akt ettiklerinizden. Akt, bak akt kelimesi burada geçiyor. Yani ak neyin zıttı olarak geçiyor? Mala yani boş, rastgele söylenmiş değil. Sağlam bir zemin üzerine oturulmuş, e, kast edilmiş, karar kılmış, sımsıkı bir araya getirilmiş yemin manasında kullanılıyor. Demek ki arkadaşlar itikat kelimesinin kökeninde bir işin sağlam yapılması sımsıkı yapılması öyle bir düğüm atılması ki öyle bir düğüm atılıyor ki artık çözülemeyecek derecede sağlam bir düğüm demektir. Yani bu manaya geliyor. İtikat kelimesinin kökeninde ne vardır? Bu vardır diyoruz. Mesela ben buraya e, Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisinden bir bölüm almış, almışım. Ayette bağladığınız şeklinde tercüme edilen kısım Arapça olarak akkadüm şeklinde ifade edilmiş olup Rastgele dayanmaktan yoksun kesin ve katiye olmayan sözlerin karşı olarak kullanılmıştır. Yani rastgele bu kökten türen itikat kelimesi ise düğüm atarcasına bağlamak, gönülden bağlanmak, gönümden inanmak. Yani düğüm atarcasına artık çözülmeyecek şekilde bağlanmak manasında kullanılmıştır. Lukavi olarak itikat kelimesi buyurduyken ıslahı olarak Allah subhanehu ve bize beyan ettiği hükümlere kat'i bir şekilde inanmak şeklinde çok böyle kabataslak tarif edebiliriz. Arkadaşlar itikadi hükümlere Allah'ın uluhiyetine, Allah'ın rububiyetine ve Allah'ın isim ve sıfatlarına tealluk eden, bununla birlikte meleklere iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman gibi inanılması gereken esaslar itikadi hükümler olarak Karşımıza çıkar. Bu bağlamda itikadi hükümleri ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burayı iyi şey yapın önümüzdeki ders bu ayrım işinize çok yarayacak. İtikadi hükümleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi Allah subhanahu ve teala'nın Resulü vasıtasıyla beyan ettiği ve kesinlikle inanılması gereken esaslar İki, Allah subhanehu ve teala'nın ruhiyetine ve rububiyetine tealluk eden esaslar. Bakın bu ikisi birbirinden farklıdır. Mesela meleklere iman. Bunu Allah subhanehu ve teala bize peygamberi vasıtasıyla beyan etmiştir. Meleklere iman bir itikadi hükümdür, bir itikadi esastır. Mutlaka meleklere iman etmek gerekir. Ee, bu Resul vasıtasıyla bize bildirilmiştir. Mesela peygamberlere iman, itikadın konularından bir tanesidir. İşte ahiret gününe iman, cennet ve cehennem, cennet ve cehennem hayatı bunların hepsi itikadi hükümlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun son peygamber olduğu. Bakın bunların tamamı bize, bunların tamamı Allah subhanehu ve teala tarafından peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirilmiştir. Bu birinci hükümler. Bir tedarik ta taraftan da direkt Allah'ın uluhiyetine taalluk eden hükümler de itikadi hükümlerdir. Allah'tan gayrısına ibadet etmemek, sadece Allah'a ibadet etmek, rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatta Allah'ı birlemek de itikadi hükümlerdir. Dikkat, bu tarafta saydığımız ikinci grupta saydığımız itikadi hükümler Allah'ın Rasul vasıtasıyla bildirdiği hükümlerden değildir. Bunlar fıtratla bilinen Allah'ın görünen ayetleriyle bilinen, akılla bilinen e, yani bir peygambere ihtiyaç hissetmek bilinen hükümlerdir. Sonuçta itikadi hükümler gerek peygamber vasıtasıyla bilinsin, gerekse fıtrat veya işte ahit, qalubela elüsturabbukum qalubela diye misak ile bilinsin hiç fark etmez. Mutlaka ama mutlaka bilinmesi gereken, inanılması gereken güçlü delillerle inanılması gereken, sağlam bir zemin üzerinde inanılması gereken esaslardır. İtikat kelimesi hakkında bunu söyledikten sonra biz ne dedik? Konumuzun yani ders silsilemizin başı nedir? Güncel itikat meseleleri. Bununla neyi kastediyoruz? Yani güncel itikat dediğiniz şey nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizler şu an dünyanın diğer ülkelerini vazgeçtik. Sadece Türkiye'den bahsedecek olursak demokratik bir yönetim anlayışıyla İdare edilen bir ülkede yaşıyoruz. Demokratik yönetimin gereği olarak teşri yetkisi parlamentodadır. Parlamento teşride bulunur. Onu yerel mahkemeler veya genel mahkemeler o teşri ile hükmederler. Tahkim ve insanlar bununla muhakeme olurlar. Biz bu üç mesele yani teşri meselesi, tahkim meselesi ve muhakeme meselesi. Bu üçü de itikadi, güncel itikadi konularla kastettiğimiz bu Öncelikle bu üçtür arkadaşlar. Birinci mesele, ikinci mesele, üçüncü mesele. Yani teşride bulunmak bizim güncel itikadi meseleler arasında en önemli verdiğimiz meseleden bir tanesidir. Teşride yani kanun olarak çıkartılan bu meselelerle hükmetmek yani mahkemelerde hükmedilmesi tahkim ve muhakeme olunmak. Bir diğer taraftan e, demokratik rejimlerde bu parlamentolarda bu parlamentolarda milletvekilleri bulunuyor. Bunların bulunabilmesi için seçimlere gidiliyor. Yani teşri yetkisi bunlara veriliyor. Yani oy atmak bu da dördüncü mesele. Güncel itikadi meseleden bir tanesidir. Ee, yine mesela e, böyle demokratik bir sistemde yaşadığınız için bu sistemi koruyan, kollayan, bu sistemin ayakta durmasını sağlayan kolluk kuvvetleri mesabesinde emniyet güçleri, bunlar hükümleri, böyle fiil, böyle işlerde, böyle görevlerde yer almak güncel itikadi meselerden bir diğeridir. Ee, yine bununla birlikte demokratik yani şirk sisteminde yaşadığınız için işte bir yere gidiyorsunuz taugutların resimleri var. Bir yere gidiyorsunuz saygılı duruşunda bulunmanız istiyor. Bütün bunlar işte bir belge geliyor elinize imzalamak zorunda kalıyorsunuz. Veya eğitim, eğitim meselesi değil mi? Putperest içerikli eğitim, putperest eğitim içerikli kurumlara çocuklarınızı göndermek zorunda kalıyorsunuz veya göndermek durumundasınız. İşte tüm bunlar arkadaşlar güncel itikadi meseleler bizim. Güncel itikadi mesele olarak kastettiğimiz meselelerdir. Bu da bitti. Şimdi burada bir itiraz var. Ben bu itirazı okuyayım. Diyor ki sizin güncel itikat olarak belirlediğiniz konuların hiçbiri selefin itikat olarak beyan ettiği meselelerden değildir. Yani mesela soruyorsunuz hocam itikat kitabı okuyacağız. Hangisini okuyalım? Şu kitabı. Açtığınız zaman oy meselesi var mı o kitapta? Yok. Askerlik meselesi yok. Teşri meselesi yok, tahkim meselesi yok, işte e, okul meselesi yok. Bak Selef bunları hiç tartışmamış. Siz Seleften bir tane nakil getirebilir misiniz o yatmanın şirk olduğuna dair? Ya da e, Selefin itikadi kitaplarında herhangi bir kitapta bir tane nakil var mıdır askere gitmenin küfür olduğuna dair, şirk olduğuna dair? Selefin kitaplarında sizin bahsettiğiniz ve itikadi olarak isimlediğiniz bu konu hiçbiri yoktur. Örneğin bir iman konusu haline getirdiğiniz taakut inkar konusu Selefin kitaplarında yoktur. Sizler selefin üzerine tek söz sarf etmediği konuları itikat olarak belirlediniz. Adam öyledir hocam. Bu ise apaçık bir dalalettir. Ayrıca, ayrıca itikadı güncel olarak isimlendirmişsiniz. Yani kendi itikat ettiğiniz meselelerin selef döneminde olmadığını, güncel olduğunu, şimdi çıktığını söylüyorsunuz. Bu yaptığınızın itikat olarak ortaya koyduğunuzun bid'at olduğunu ortaya çıkıyor. Yani, yani selefin döneminde olmayan bir şeyi getirdiniz. Buna da itikat dediniz. E şimdi bu bidat olmuyor mu? Yani sahabe döneminde yok. Tabi'in döneminde yok. tebe tabi'in döneminde yok. Müt, e, ilk, mü, e, i̇lk dönem alimlerinde yok. Mütakir ulema da yok. E siz şimdi çıkarmışsınız. E, bu nasıl olacak? Güncel itikat diyorsunuz. Bir de diyor güncel itikat diyorsunuz. Bu itiraz bana geldi. Ben Hasbiyel kitabında yazmıştım bunu. Şimdi oldukça... Şey görünen, ee, masum görünen değil mi? Oldukça masum görünen, böyle oldukça ilmi de görünen bir itiraz. Ama bu itiraz, itkadı bilmemenin, la ilahe illallah bilmemenin, tarih boyunca tevhid davetini bilmemenin bir neccesi. Arkadaşlar şimdi bütün peygamberlerin insanları Ya kavmi i'budullaha ma lekum min ilahin uğayru. Ey kavmimiz Allah'a ibadet edin. Birinci ilke. Sizin ondan başka ilahınız yoktur ikinci ilke. Bütün peygamberler bu iki ilke davet etmişlerdir. Bir, Allah'a ibadet etme ilkesi. 2 Allah'tan gayrısına ibadetten yüz çevirme ilkesi. Tarih boyunca şu hep aynı kalmıştır. Çünkü Allah Subhane ve Teala aynı Allah Subhane ve Teala'dır. Yani isminin uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatında yani haşa hiçbir değişme olmaz. Yani tarihin farklı farklı döneminde farklı farklı Allahlar meydana gelmiş ve Resuller de farklı farklı Allahlara ibadete davet etmemiştir. Bütün Resuller tek biri Allah'a ilaha Tek bir Allah'a davet etmişlerdir. O da alemlerin, göklerin üveyen Rabbi olan Allah'tır. Burada hiçbir değişme söz konusu değildir. Zaten bizim güncel itikat dediğimiz alan bu alanla ilgili değildir. Gelelim ikinci alana. Maalekum min ilahin Ondan başka ilahınız yoktur. Siz ondan gayrısına ibadet etmeyin. İşte arkadaşlar güncel itikat dediğimiz hadise burada kendisini gösteriyor. Toplumların Allah'tan gayri ibadet ettikleri nesneler değiştiği zaman itikat değişiyor. Sonuçta itikat söylem olarak aynı, içerik olarak aynı, mahiyet olarak aynı, hakikat olarak aynı ama tezahürü farklı olabiliyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam Enam suresinin 74-79 arasında geçen ayetlerde Gök cisimlerinden bahsediyor. Rabbi, diyor. Bu benim Rabbim mi? Bu benim nasıl Rabbim olabilir diyor değil mi? Niçin? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gök cisimlerine tapan bir kavim. Yani İbrahim Aleyhisselam döneminde güncel itikat gök cisimlerine tapma şeklinde. İbrahim Aleyhisselam geliyor diyor ki ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin bu gök cisimlerine ibadet etmeyin. Mesela Nuh Aleyhisselam zamanına gidiyoruz. Nuh Aleyhisselam burada aynı Allah'a ibadet edin. Vett, yevuk, yegus, suva bu putlara ibadet etmeyin. Nuh Aleyhisselam döneminde güncel itikat dediğimiz şey. Nuh Aleyhisselam döneminde güncel itikat dediğimiz şey. Vett gibi suva yegus. Nasır gibi Nuh suresinin 23. ayetinde geçiyor. O putları reddetmek. Yani e, Nuh aleyhisselam zamanında birisi öyle putlar yoktu da Lat menat ben reddediyorum dese ya da Nuh aleyhisselam gelse Lat menat uzaya tapmayın dese millet bakacak Lat menat uzay nedir arkadaşım diyecek. Öyle bir put yok ki. Öyle anladınız değil mi? Ya da Nuh aleyhisselam gelip de kavmine siz işte gökyüzü cisimlerini ibadet mi ediyorsunuz bunlara nasıl ibadet edersiniz filan dese bunu dese diyecekler ki biz bunlara ibadet etmiyoruz. Nuh aleyhisselam döneminde güncel itikat bu ismi sayılan putlar reddetmektir. Mesela Safa Suresi'nin 125. ayetinde İllias aleyhisselam Baal isimli puttan bahsediyor. Bak putun ismi hemen değişti. Ha, Allah'tan gayrısına ibadet edilenler. Yani kendisine ibadet edilen o Allah'tan gayri ilahlar değiştiği zaman itikat da değişiyor. Eğer bir dönemde yani insanlar ineğe tapıyorlarsa orada siz ey kavmim Allah'a ibadet edin bu ineklere tapmayın diyeceksiniz. İşte Hindistan'da olduğu gibi. İşte orada insanları neden men edeceksiniz? İneğe tapmamaktan men edeceksiniz. E şimdi şöyle denilebilir mi? Selef hiç ineğe tapmamaktan nehyetmiş midir diye. Yok Selefin kitaplarında ineklere tapmayın diye bir ibare yok. Öyle değil mi? İşte ateşe tapanlar mesela mecusiler. Siz öyle bir toplumda yaşıyorsanız ey toplumuz ateşe tapınmayın diyeceksiniz. İnsanları ateşe tapınmaktan uzak tutacaksınız. E birisi çıksa dese ki kardeşim ateşe ibadet etmek Selefin kitabında yoktu. E, bundan dolayı bu davet şekli, bir bidat davet şekli de yerinde olur mu? Elbette olmaz. Ee, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu çok net görülür. Yani 23 yıllık davette çok net görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini iki parçaya bölebiliriz. 13 yıllık Mekke dönemi, 10 yıllık Medine dönemi. Ayetleri okuyun. Ayetleri okuyun. Güncel itikat öyle bir değişmiştir ki Mekke'de 13 yılda bahsettiği itikadi esaslardan Medine'de zerre kadar bahsetmez. Hiçbir tamamen değişmiştir. Yani konsept değişmiştir, tarih değişmiştir, zaman değişmiştir, mekan değişmiştir. Tüm bu değişimlerle birlikte itikadi konular tamamen değişmiştir. Yani açın Kur'an'a bakın bak biraz sonra ben birkaç tane örnek vereceğim. Şimdi Mekke'ye gidiyoruz. Mekkeliler ölmüş yani diri olmayan, ölü olan, kendilerine zarar vermeyecek Kendilerinden hiçbir şekilde yarar göremeyecekleri şeylere ibadet ediyorlardı. Bakın Mekke'de inen itikad yani Mekke'de inen ayetlere bakın tamamen bundan nehyeder. Medine'de inen bir tane ayette ey ehli kitap niçin görmeyen işitmeyen şeylere ibadet ediyorsunuz diye bir tane ayet inmemiştir. Çünkü ehli kitap onlara ibadet etmiyor ki. Ehli kitap onlara ibadet etmiyor ki. İşte. Mekke'de putları şefaatçi edinme, Mekke müşriklerine karşı inen ayetler Medine'de hiç söz konusu bile edililmemiştir. Çünkü putları ilah edinme, putlara ibadet edinme bir ehli kitap yoktur. Bakın 13 yıllık bir 23 yıllık bir zaman diliminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi davetinde mekanı ve zamanın değişmesi, şartların değişmesiyle itikadi hükümler Allah'tan karşısına ibadet reddetmek aynı kalmış. Allah'tan gayri ibadet edilen nesneler değişince itikat hemen ne olmuştur? Güncellenmiştir. Deyim yerini ise itikat güncellenmiştir. Mesela bir ayet okayım ben size. Diyor ki onların Allah'tan başka edindikleri ilahlar yaratılmışlardır. Hiçbir şey yaratamazlar. Diri değil ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Böyle bir ayet Yunus suresinde niye iniyor? Çünkü onlar, onlar ölülere ibadet ediyorlar diri olmayana ibadet ediyorlar ve yaratılmışa ibadet ediyorlar, yaratılmışa ibadet ediyorlar. Bundan dolayı e, itikadi meseleler Mekke'de ele alınırken bu minval üzerine ele alınıyor. Mesela başka bir ayet okuyalım. Oya abulunu min dunillahim ma la ya durum la kendilerine fayda vermeyen, kendilerine zarar vermeyen şeylere ibadet ediyorlar. ve qulunu ha ula indallah. Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz diyorlar. Bakın Mekke'deki inen ayetlere bakın. Umumiyetle Mekkeli müşriklerin putları ilah edilmesi onları şefaatçi edilmesini reddeden ayetlerdir. Yani Mekke döneminde güncel itikat ölü olan Diri olmayan, hiçbir faydaya haiz olmayan, hiçbir zarara gidirmeyecek nesnelere ibadetten yüz çevirmek, bunu izah etmek, bunu beyan etmek şeklindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye davet ederken seni bir olan Allah'a ibadet etmeye... Allah'tan karşısına ibadeti terk etmeye lat uza gibi putlardan uzak olmaya davet ediyorum demiştir. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de böyle yaptığı bir davet var mıdır? Böyle bir davet yoktur. Çünkü Medine'lilerin güncel itikadi problemleri ha bak bu cümle güzel oldu. Bir toplumun itikadi problemi neyse, neyse e, ona göre bir davet sunulmuştur. Bir toplumun eğer bir toplumun itikadi problemini gök cisimlerini ilah edinmek şeklinde ise onlara o şekilde bir davet sunulmuş. O toplumda güncel itikadi meseleler gök cisimlerine ibadet etmek şeklinde tezahür etmiştir. Bir başka toplumun güncel itikadi meselesi işte hatalı şirk olan bir şefaat anlayışı ise bunun üzerinde durulmuş o toplumda güncel itikadi meseleler şefaat meselesi olmuştur. Mesela bir ayet okayım ben size ve onu kanı رجالın den insanı yaruluzun den jinne faza bazı Cinlerden bazına sığındılar. Bu ne neçin Çünkü Mekkeli müşrikler yolcular çıktığı zaman bir vadide konaklayacaklar bu vadinin en ulusuna en büyüğüne sığınırız diyorlardı. Yani böyle itikadi bir bozukluğu vardı. Cinlere ibadet etmek şeklinde itikadi bir bozuklukları vardı. Koskoca iki sayfalık cin suresi indi. Böyle bir itikadi meseleden Medine'de bahsedilmiş midir? Bahsedilmemiştir. Birisi çıkıp Medine'de ya Resulullah bu zamana kadar bahsetmedin itikadi meseleleri bugün niye bahsediyorsun? dememiştir bizim aklı evvel mürciyeler gibi. Mesela bir başkayla okuyalım. Eza mitna ve kunna turaben ve Biz öldükten sonra toprak olduktan kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz? Bakın Mekke'li müşriklerden bir kısmı yeniden diriltilmeyi Kabul etmiyorlar, iman etmiyorlar ya da tahkir ediyorlar, bununla alay ediyorlardı. Bunun üzerine Mekke'de böyle bir ayet indi. Medine'de yeniden ile ilgili bu manada bir tane ayet bulamazsınız. Niçin? Çünkü yeniden dirilmeye iman ediyor. Ehlikte olan bir kavim ve yeniden dirilme iman ediyor. Yani Mekke'de yeniden dirilmek bir itikadi meseleyken, güncel itikadi meseleyken Medine'ye geldiğinizde Güncel itikadi mesele olma özelliğini kaybediyor. Yeniden dirilmeye davet edilen bir tane ayete rastlayamazsınız. Mesela başka bir ayet okuyayım. Festeftiyim elerabbikel banat ve lehumul banun. Yani kızlar Allah'ın da erkekler size mi? Ebekalekel meleikate innehu şahidun. Allah melekleri dişi olarak yarattı. Siz de buna şahit misiniz? Bakın Mekke'li müşriklerin meleklerle olan itikadı, melekler hakkındaki itikatları belli. Onlara yönelik böyle bir davet sunuluyor. Buna benzer bir davet Medine'de göremezsiniz. Çünkü Medinelilerin iyi böyle sapkın bir itikadı yok. Allah aşkına değil mi? Şimdi gelin Mekke'yi inceledik. Medine'ye gelelim. Kullehi'l kitap. Ta'ale ile kelimetin ve illallah diyor ki, gelin, ehli gelin el kitap. Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Birbirimizi rap edinmeyelim. Mekke'de böyle bir tane bulamazsınız bulamazsınız. Çünkü Mekkeli müşkler birbirlerini rap edinmiyorlar. birbirlerini rap edinmiyorlar. Medineli ehli kitap. Bakın itikat nasıl değişti? Ee, tamamen değişti. Bir dönem putlara ibadet etmek güncel itikadi mesele ki 15 yıl geçtikten sonra aradan 13 yıl geçtikten sonra aradan e, insanın insana ibadet etmesi güncel itikadi mesele oldu. Mesela ittihazu ahbarum ve ruhbanum erbaba min ve Meryem. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Bakın Medine'de, Mekke'de böyle siz İsa'yı rab ediniyorsunuz. İşte hahamlarınızı, din adamlarınızı rab ediniyorsunuz şeklinde bir tane ayet yoktur. Niçin? Onların böyle itikadi bir problemi yoktur ki. Mesela başka bir ayet okuyalım. Ve kâle'l-yehud u Züreyr Yahudiler dediler ki Zürey Allah'ın oğludur. Onların sapkın itikadi anlayışı buydu. Bundan dolayı böyle ayet indi. Başka bir ayet okuyalım. Laqad keferellezîne kâlû innelâhe sâlisetü Üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Mekke'de böyle bir ayet yok. Medine'de de var. Çünkü üçün yani teslis inancına e, Mekkeli müşrikler teslis inancına inanmıyorlar ki. Allah'ınız değil mi? Mesela waqalat el yahudu yahudlai mawlula. Yahudler ki Allah'ın eli bağlıdır. Bu veya buna benzer tek bir ayet Mekke'de bulamazsınız. Çünkü Mekkeli Müslüman böyle bir dinancı yok. Bakın bu çok güzel bir örnek. Mekke'de siz yeniden diriltileceksiniz. Öldükten sonra yeniden dirilteceksiniz Bu sapkın itikadın yani Mekkeli müşkülerin sapkın itikadı bu cümlelerle bu ayetlerle reddedilirken... ...Medine'ye geldiğiniz zaman ehli kitap ahirete iman ediyor... Cehenneme gitsek bile birkaç gün anca sayılı günler yanacağız. Böyle bir sapkın itikat var. Bu sefer onlara yeniden diriltileceksiniz. Kemik de olsanız, toprakta olsanız Allah sizi yeniden diriltecek şeklinde bir ayet inmiyor. Onların sapkın inancını reddeden ayet iniyor. Dediler ki onlar ve kâlû nar illâ eyyamen ma'dûda. Bize sadece sayılı birkaç gün dokunacak dediler. Bu itikatı reddediliyor. Böyle hasıl kelam arkadaşlar. Gerek diğer rasullerin davetine baktığımız zaman gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine baktığımız zaman mekana göre, zamana göre itikat güncellenmiştir. İtikat bellidir. Allah'a ibadet edeceğiz. Allah'tan da gayrısına ibadeti reddedeceğiz. Allah'tan gayrı reddedilmesi gereken o ilahlar. Allah'tan gayrı ibadet edilen o ilahlar değiştiği sürece itikat ana asıl aynı ama Müsemma isimler yani isimlenilen eşyalar farklı olmuştur. Bir dönemde işte Veth, Yehuz, Sua, yeuk, onlar olmuştur. Bir dönem gök cisimleri olmuştur. Bir dönem ee, Baalput olmuştur. Bir dönem lat, menat, uzu olmuştur. Bundan dolayı arkadaşlar bizim güncel itikat dediğimiz şey bizim kendi uydurduğumuz bir şey değildir. Güncel itikat dediğimiz şey nedir? Allah'tan gayrısına ibadeti reddedeceğiz. Allah'tan gayrı ibadet edilenler neyse o değiştiği zaman güncel itikat değişmektedir. Anlaşıldı değil mi? Peki şöyle bir soru sorabiliriz veya şöyle bir açıklama yapabiliriz. Selef döneminde böyle bir şey olmuş mu? Yani sonuna kadar olmuş. Bugün itikat kitaplarını açınız siz. İtikat kitaplarını ee, sahabenin hiç tartışmadığı meseleler Hemen birkaç asır sonra tartışılmaya başlamıştır. İmanın müsemması meselesi mesela. İman tasdik midir, ikrar mıdır? E, hepsini içine kapsar mı? İman artar mı? İman eksilir mi? E, bütün bunlar imanda istisna sahabe döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hiçbir şekilde tartışılmayan Gündem dahi edilmeyen onlarca mesele Selef imamlar döneminde tartışılmıştır. Bunun en canlı örneği halkol Kur'an. Kur'an mahluk mudur değil midir? Sahabeden, tabiinden bir tane rivayet var mıdır? Bir tane rivayet yoktur. Mesela ben size bir cümle okuyacağım. Ehl-i sünnetin itikadı bak. Ehl-i sünnetin itikadı Allah'ın sıfatlarını Kur'an ve sünnetle nitelendirdiği gibi tahrif, ta'til, temsil ve tekyif olmazsa kabul etmektir. Bütün itikad kitaplarına geçer. Böyle bir tanımı sahabeden getirin. Sahabe Allah'ın sıfatları hiç konuşmamıştır bile. Çünkü sıfatlarla ilgili ayetler onların zihninde çok netti. Kalplerinde çok netti. Onlar mesela siz İbn Abbas'tan biz Allah'ın sıfatlarına e, iman ederiz. Ta'til, tekihif, teczime gitmek izleyeyim. böyle bir kabul bulabilir misiniz İbn Abbas'tan? Bulamazsınız. Şimdi o dönemde bir kendimi bilmez çıkıp da arkadaşım siz sahabenin tartışmadığı meseleleri tartışıyorsunuz dememiştir. Dememiştir bak. İtikad nasıl değişiyor. Ee, bakın mesela size ben çok farklı bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bazı dönemlerde iyi dikkat edin fıkhi meseleler bile itikadi meselelere girmiştir. Yani bir taife vardır sapkın bidat ehli bir taifedir. O taife İslam'ın fıkhi bir hükmünü tamamen reddetmiştir. Tamamen reddetmiştir. İtikat kitaplarına ehl-i sünnetin itikadı şöyle şöyle şöyle yapmaktır der. Şöyle şöyle şöyle yapmaktır der. Mesela mesler üzerine mest yapmak. Mesler üzerine mest yapmak tamam mı? Bu mesela e, itikat kitaplarına geçmiştir. Ehl-i sünnet mesler üzerine mest yapar şeklinde geçmiştir. için O dönemde sapkın bir taife yani sapkın bir taife mesler üzerine mes reddetmiş. Onlarla ehl-i sünnetin ayrılcı vasfını ortaya koyabilmek için koyabilmek için bu meseleler itikadi mesele olarak kitaplara geçmiştir. El-Kadim ismi. Yüce Allah'ın isimlerinden bir midir değil midir? Şimdi tartışıyor musunuz? Hayır. Sahabe tartışmış mı? Hayır. Tabi'in tartışmış mı? Hayır. Tebe'u tabiin döneminde hemen başlamış. İsim müsemmaya aynıyla ile der mi etmez mi? Şimdi ben bunu soruyorum size. Hiç anlamadınız değil mi? İsim müsemmaya Aynıyla delalet eder mi etmez mi? Açın itikat kitaplarına uzun uzun tartışılan meselelerden bir tanesidir. Bakın bugün hiç tartışmıyoruz. Bugün birçoğumuz bilmiyor. Kur'an mahluk mudur değil midir mesela. Tamam mı? Bir dönemde kim Kur'an'a mahluk derse o kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir şeklinde tartışılan mihne dönemi özellikle Abbasilerin resmi olarak temsil ettiği görüş olmuş. Ehl-i ülemasına dünya kadar işkence edilmiş. Yani yer, yerin, yerin yer yerinden oynamış bir meseledir. Halikol Kur'an meselesi. Bugün Kur'an mahluk mudur değil midir? Meselesinin temelleri nedir? Bu mesele nereye dayanıyor desem hiçbiriniz bilmezsiniz. Hiçbiriniz anlamazsınız. Ehl-i bu konuda şöyle diyor der geçersiniz değil mi? Bakın sahabenin hiç tartışmadığı, tabinin hiç tartışmadığı meseleler Birkaç asır sonra ehli sünnetin en çok tartıştığı e, itikat meseleleri olmuştur. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Açın İbn Teymiyye'nin El Akidetul Vasitiye. Bakın meselelere. Orada bahsedilen bir tane meselenin sahabe döneminde tartışılığını göremezsiniz. Hiç kimse çıkıp da ey İbn Teymiyye sen bid'atlerle uğraşıyorsun. Eee Bidatlerle meşgulsun. Sen niye sahabenin tartışmadığı, tabinin tartışmadığı meseleyi tartışıyorsun dememiştir. Bu hasıl kelam arkadaşlar. Bizim toplumumuzda da bugün Allah'tan gayri ibadet edilen, Allah'tan gayrı ibadet edilen en temel şeyler işte bu demokrasi dediğimiz yönetim anlayışının getirdiği insanın insana ibadetidir. Biraz önce teşri dedik, tahkim dedik, muhakeme dedik. Bunun üçünde de insanın insana ibadeti vardır. Teşride yetkiyi tamamen ona vermek vardır. Tahkimde bu yetkiyi onun kullanmasını istemek vardır. Onun kullan pardon tahkimde bu yetkiyi onun kullanması vardır. Yani uluhiyete ait haiz olan bir yetkiyi bir insanın kullanması. Muhakemede bu yetkiyi ona kullandırtmak vardır. Yani onun hükmüne boyun eğmek vardır. O yaratmakta teşri yetkisini insana vermek vardır. Bunlar hepsi Allah'tan gayrısına ibadet etmenin farklı farklı şekilleridir. Farklı farklı elbette biz bugün itikadi konu olarak gök cisimlerine ibadetten, ne bileyim işte Lat, Menat, Uzza'ya ibadetten, işte ne bileyim ölülere ibadetten gerçi şu an tasavvuf adı altında sapkın şirk tayfesi ölülere ibadet ile de e, dinden çıktığı için bu da bizim konumuz olması gerekir ancak bizim şu an ele alacağımız konu diğer mesele işte bütün bunlar en temel itikadi meseleler olmak durumundadır. Bugün bu toplam bir peygamber gelse neden sakındıracak? Lat menat uzaya ibadet etmeyin mi diyecek? Gök cisimlerine ibadet etmeyin mi diyecek? Ateşe ibadet etmeyin mi diyecek? Bu nasıl bir yani bu davet ne kadar ciddi olur? Elbette ciddi ciddi bir davet olmaz. Çünkü bu toplum bunları yapmıyor. Ama bugün bir Resul geldiği zaman ey toplumumuz oyatmak suretiyle teşri yetkisini Allah'tan karşısına vermeniz en açık ifadeyle Allah'tan karşısına ibadet etmenizdir. Gelin Allah'tan karşısına ibadeti reddedin ve sadece Allah'a ibadet edin diyecektir. Son olarak arkadaşlar şöyle bir sonuca gidebiliriz. Demiş ki burada Zaman ve zemin farklılığı neticesinde itikadi konular güncelleşebildiği gibi zaman ve zeminin değişmesi neticesinde güncelliğini yitirebilir. Bu değerlendirme doğru mudur değil midir? Gayet doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke döneminde en güncel itikadi meseleler Medine dönemine geçtiğiniz zaman hiç ele bile alınmamıştır. Yani bu konularda ayet inmemiştir. Bir taraftan Mekke döneminde ahiret, inancını reddedenlere karşı bir davet sunulurken Medine döneminde böyle bir davet sunulmamıştır. İşte bugün mesela hiçbir davetçinin çıkıp da Helgol Kur'an meselesini uzun uzun anlattığını, uzun uzun tartışını görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Hiçbir davetçinin çıkıp da işte Allah'ın e, ismin müsemmaya aynıyla delalet edip etmemesinden uzun uzun dersler yaptığını görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Çünkü bir dönem itikadi yani oldukça hararetli bir şekilde tartışılan itikadi bir mesele bir başka dönemde ne yapılıyor? E, tartışılmayabiliyor diyoruz. Peki fazla uzatmayacağız inşallah. Burada kalalım arkadaşlar. Pazartesi günleri saat 18'de dedik. Önümüzdeki hafta hani bir tanım yaptık ya dedik ki e, İtikadi meseleler bir Allah'ın Resul vasıtasıyla bize beyan ettiği iki fıtratla bilinen bu iki meseleden ibarettir dedik. Bu ayrım üzerine duracağız ve itikadi meselelerin özellikle güncel itikadi meselelerin burada ve burada farklı farklı alanlarda e, delil istidlal metotları üzerine duracağız inşallah. Peki. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizlere ve bizlere merhamet etsin. Bize korusun ve gözetsin. Sizleri ve bizleri korusun gözetsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.